Açık Kitaptan Alıntılar Açık Kitaptan Alıntılar Madde Yerli Mobilya Yazan ve sunan Aykut Köksal Türkiye'de evin mobilyayla yani hareketli eşyayla tanışması modernleşmeyle birlikte oldu. Modernleşme yoluna giren Türkiye'nin kent evi kısa bir sürede batılı yaşamı yansıtan mobilyalarla donatıldı. Cumhuriyet'in ilk yıllarında ise zengin evleri batıyı neredeyse en önde izliyordu. Cemal Eşitre'nin 1933'te bestelediği lüküs hayat opereti için Nazım Hikmet'in yazdığı sözler akıllardadır. Şişli'de bir apartman yoksa eğer halin yaman, nikel kübik mobilyalar duvarda yağlı boyalar. Bir apartman yoksa eğer halin yaman birkaç bit mobilyalar duvarda yağlı boyala Bu sözlerden Bauhaus'un modernist tasarımlarının 1930'lar başında İstanbul'un modern yaşamında baş köşeye yerleştiği anlaşılıyor. Ama doğrusu Türkiye'de ev kültürünün mobilya ile kurduğu ilişki bu kadar sorunsuz bir seyirde izlemedi. Türkiye'nin geleneksel evi Sedir, kerevet, yüklük gibi ana mimari kurguya bağlı sabit ögelerden oluşan bir mekan düzenine sahipti. Bu sabit mekan düzeninde yer alan döşek ya da yemek tablası benzeri hareketli eşyalar ise kullanım anında mekandaki yerlerini alır sonra da yüklüklere konurdu. Batı'nın mobilyasıyla Türk evinin, Türk yaşama biçiminin anlaşması ise pek kolay olmadı. Pek çok evde kanape, Koltuk ve iskemneler sedir düzenini alımsatır biçimde odanın duvarları boyunca sıralandı. Bu yerleşme düzeni öylesine hakim bir tipoloji yarattı ki, evlerdeki modern yaşama biçimi zaman içinde hareketli eşyayı özgürlüğe kavuştursa da, resmi kurumların kabul salonlarındaki oturma düzeni hiçbir zaman sedir düzeninden vazgeçemedi. Batı'dan ithal edilen yabancı eşyaların, Asıl işlevlerine kavuşmadan önce hep statü ögesi olarak görüldüğü bilinen bir olgu. Bu eşyaların başında da saat geliyor. Osmanlı'nın yaşama biçimi ve güneşe bağlı zaman ölçümü saatin işlevini geri plana itmiş ama saat önemli bir statü ögesi olarak ve yeni anlamlarla donanarak yaşam içindeki yerini almıştı. Modern Türk evindeki mobilyanın serüveni de pek farklı olmadı. Önce kendi işlevine kavuşmakta zorlandı ve gündelik yaşamın dışına atıldı. Asri evin yeni eşyası, misafir odasının yalnızlığında görücüye çıkmayı bekledi. Evin en özel, en büyük odası misafir odası olarak ayrılıyor, gündelik yaşam oturma odasıyla ya da sofayla mutfak arasında geçiyordu. Televizyonun misafir odasına girmesine, Peşinden de tüm ev halkını bu odaya taşımasına dek bu böyle sürdü. Bu arada misafir odasında yalnız bekleyen mobilya kaçılmaz olarak yeni bir anlam yüklenmişti. Artık öncelikle bir statü göstergesiydi. Mobilyanın statü göstergesine dönüşmesi özellikle üst gelir gruplarında antika mobilya talebi yaratmakta gecikmeyecekti. Ne var ki? Mobilyasının tarihi olmayan bir ülkede en fazla 100 yıllık eşyaların antika muamelesi görmesi kaçınılmazdı. Önce Arnuvo mobilyalar tüketildi. Sonra sıra Ardeko'ya geldi. Hepsi tükendikten sonra geriye 40 yıllık eski eşyalar kaldı ve sonunda antikacılar bit pazarına dönüştü. Doğrusu ya alan memnun, satan memnun olduktan sonra bunun da pek kimseye zararı yoktu. Ancak yeni Türk kent soylusu bit pazarından alınma eşyayla yetinmek istemiyordu. Bunun üzerine yeni bir Türk antikası icat edildi. Artık eski Anadolu evlerinin taban göbekleri masalara dönüştürülüyor, ahşap işlemeli yerli dolaplar salon köşelerine yerleştiriliyordu. Dekorasyon dergileri bu yerli antikalarla bezenmiş villalara baş köşeyi ayırıyor, kimsenin de aklına ...bu suyun kaynağı kurumaz mı sorusu gelmiyordu. Yaşanan kıyım düşlemesi zor boyutlardaydı. Her gün eski bir Anadolu evi sökülüyor, harıl harıl antika mobilya üretiliyordu. Böylece kendine sözde bir tarih yaratan yeni Türk kent soylusu... ...gerçek tarihinde kiçe dönüştürerek hızla ortadan kaldırdı. Şimdilerde ise meraklarını küreselleştirmeye çalışıyor yeni antikalarını Anadolu köylerinden değil uzak doğu köylerinden getir diyor.